Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İklim değişikliğini durdurmak için sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını öngören Paris Anlaşması 30 gün sonra hayata geçecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken iki şart da yerine getirildi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 191 ülkenin imza attığı Paris Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için imzacı ülkelerin en az 55'inin anlaşmayı onaylaması ve taraf ülkelerin Küresel emisyonlarındaki payının da 55'ten fazla olması gerekiyordu. Avrupa Birliği'nin dün Paris anlaşmasına taraf olacağını açıklamasıyla emisyon koşulu da aşılmış oldu. Anlaşma 30 gün sonra hayata geçecek. Paris anlaşmasının yeter sayıda ülke tarafından onaylanması iklim değişikliği sorununun çözüldüğü anlamına ne yazık ki gelmiyor. Anlaşma küresel ortalama sıcaklıklardaki artışın tercihen 1,5 santigratla sınırlandırılması ve net karbon emisyonlarının 21. yüzyılın ikinci yarısı içerisinde sıfırlanması hedeflerine vurgu yapmıştı. Paris'te ülkelerin sunduğu emisyon azaltım hedefleri ise şu anda 2.7 ila 3.7 santigrat daha sıcak bir dünya demek. Şimdi Türkiye gibi anlaşmaya imza atıp taraf olmayan ülkelerin sürece katılmasının hızlandırılması ve verilen taahhütlerin 1.5 veya 2 derece hedefiyle uyumlu olması için iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Anlaşmanın yıl sonu gelmeden yürürlüğe geçecek olmasının sevindirici olduğunu belirten WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başak, bu gelişme çözümsüz gibi görünen iklim değişikliği konusunda güçlü bir umut ışığı olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye gibi anlaşmaya halen taraf olmamış ülkeler var. 2020'deki taraflar toplantısına ev sahipliği yapmak isteyen ülkemizin anlaşmayı vakit geçirmeden onaylaması gerekiyor dedi. Türkiye gibi iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenecek bir Akdeniz ülkesinin bu küresel hareketin bir parçası olması gerektiğini altını çizen başlak. Kasım ayında Marrakeş'te düzenlenecek 22. taraflar toplantısı aynı zamanda Paris Anlaşması'nın ilk resmi görüşmesi olacak. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamaması, anlaşmanın uygulama döneminin mimarisinin belirlendiği aşamada söz hakkına sahip olmaması anlamına geliyor. Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye dönüşümün şekilleneceği bir masada bulunmaması hata olur diyerek konuşmasını tamamladı. Türkiye-Paris Anlaşması öncesi belirttiği niyet belgesinde 2030 yılında emisyonlarını azaltan değil bugünkü seviyenin iki katına çıkaran bir plan sunmuştu. Halbuki Türkiye'nin iklim değişikliğiyle Mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için 2020 öncesinde emisyonlarda düşüş eğilimini başlatması gerek. Bunun için ülkemizin emisyon azaltım hedefini arttırması, kalkınma ve enerji politikalarını gözden geçirmesi, yenilenebilir enerjiye dair hedefleri yükseltmesi, enerji verimliliği potansiyelini hayata geçirmesi, ulaşım, sanayi gibi karbon ayak izi yüksek sektörlerde düşük karbonlu kulvarlara doğru dönüşümü daha fazla zaman kaybetmeden Başlaması gerekiyor. Antalya'nın Akseki ilçesindeki giden gelmez dağlarına bırakılan onlarca köpek hayatta kalma mücadelesi veriyor. Akseki'ye bağlı Süleymaniye mahallesi sınırlarında yer alan giden gelmez dağları eteğinde onlarca sokak köpeği bırakıldı. Kimi ya da kimler tarafından ve ne zaman bırakıldığı bilinmeyen bu köpekler açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Çevredeki su kaynakları yakınında gruplar halinde dolaşan köpekler yiyecek ve içecek arıyor. Hayvanların durumunu gören bazı çeviriciler ise bölgeye köpek maması bırakarak beslenmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Bazı köpeklerin kulağında küpe izleri olduğu görülüyor. Dağlara 30 Eylül Cuma günü bırakıldıkları Antalya, Isparta, Burdur, Deniz, Kaş platformu yani A platformu tarafından belirtilen onlarca köpeğin açlıkla boğuştuğu, yerel birkaç gönüllünün verdiği kuru ekmekle hayatta tutunmaya çalışıldığına rağmen köpeklerin bazılarının ise Öldüğünü açıkladı. Kent ve kasaba barınaklarının dolan kapasitelerini rahatlatmak üzere kamyonetle dağ başına köpek bıraktıkları bilinen bir gerçek. Aynı durum Bayındır'a bağlı Bozdağ köylerinde de görülüyor. Ne yazık ki her evcil hayvanın mutlaka sertifikalandırılması ve sahibinin nüfusuna işlenmesi gerekiyor. Şayet bu konuda ciddi önlemler alınacaksa. Renault elektrikli aracı Zoe'nin yeni modelini tanıttı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre... ZOE'nin yeni modeli sahip olduğu ZE40 pilleri sayesinde tek bir şarjla şehirler arası yollarda 400 kilometre, şehir içinde ise 300 kilometre yol kat edebilecek. Konu hakkında Guardian gazetesine değerlendirmede bulunan Renault'un elektrikli araçlar bölümü başkanı yardımcısı Eric Fontaine yeni Zoe'da ulaştıkları bu mensille elektrikli araçlara yönelik bir psikolojik bariyeri yıktıklarına kaydetti. Föntön bu menzili daha önce sadece Tesla'nın aştığını, yeni Zoe'deki başarılarının ise ilk defa düşük maliyetli bir ana akım aracının bu menzili aşması olduğunu söyledi. 1 Ekim'de Fransa'da satışa çıkan aracın satış fiyatı 23.600 euro olacak. Renault araçta kullanacak pilin ise kapasitesine bağlı olarak değişecek şekilde 69 ila 119 euro arasında değişen aylık bir ücreti olacak. Yeşil ve Barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuthan Uygar Özel Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş